Kendinizi uzun süredir ve tamamıyla rahat buluyorsanız artık size rahatsınız denemez. Ama eğer kuy kuyenkle benim yataktaki halimde olup da burnunuzun ucu ya da tam tepeniz biraz üşürse o zaman duyacağınız sıcaklığın tadına doyum olmaz.'' Onun için yatak odasında hiçbir zaman ateş yakılmamalı. Zenginlerin rahatını kaçıran lükslerden biri de budur. Neden derseniz, kendi rahatlığınızla dışarıdaki soğuk arasında battaniyelerden başka bir şey olmadı mı, bu çeşit keyfin son kertesine varırsınız. Kutuplardan gelen bir buz parçasının tam ortasında sıcak bir kıvılcım gibi olursunuz o zaman. Uzun süredir böyle büzülmüş otururken ilk kez gözlerimi açmak geldi içimden. Ben ister gece, ister gündüz, ister uyuyayım, ister uyanık olayım yatakta gözlerimi hep kapalı tutarım. Yatmanın keyfini daha fazla çıkarmak için. İnsan ancak gözleri kapalıyken kendi benliğini tam duyabilir. Sanki ışık varlığımızın toprak yanına daha uygun olduğu halde karanlık öz varlığımıza daha yakınmış gibi. ''Gözlerimi açıp da kendi yarattığım hoş karanlıklardan, gece yarısının dışarıdan gelme ışıksız zifiri kasvetine çıkınca bir tiksinme doldu içime. Kuy, Kuy Eng'in ''Nasıl olsa uyumuyoruz, iyisi mi ışığı yakalım'' önerisine hiç de karşı koymadım. Üstelik Kuy Kuy piposundan piposumdan birkaç soluk çekmeye can atıyordu.'' Dün gece yatakta tütün içmesini nasıl kötü karşılamıştım biliyorsunuz. Ama insanın o kas katı ön yargılarını sevgi nasıl da yumuşatıp eritiveriyor. Yatakta da olsa şimdi Kuy Kuyng'in yanımda tütün içmesine bayılıyordum. Çünkü böyle piposunu tüttürürken Kuy Kuyng kendi evindeymiş gibi öyle rahat, öyle keyifliydi ki. Hancının yangına karşı sigortalı olup olmadığına pek aldırmadım artık. Tek duyduğum şey, gerçek bir dostla aynı pipoyu ve aynı yorganı paylaşmanın candan ve derin rahatlığıydı. Kaba ceketlerimizi sırtımıza atıp, balta pipoyu bir o, bir ben içmeye başladık. O kadar ki, biraz sonra lambanın aydınlattığı mavi mavi dumanlar bir tente gibi üstümüzü kapladı. Bu dalgalanan tente mi Kuey aldığı aldı uzak diyarlara yuvarlayıp götürdü bilmem. Ama o sırada bana doğduğu adadan söz açtı öyküsünü dinlemeye can attığım için devam etmesini, bana her şeyi anlatmasını rica ettim. Seve seve anlattı. Öyküsünü ilk duyduğumda birçok sözü pek anlayamamıştım ama daha sonra onun kırık dökük tümcelerine alışınca anlattıklarından öykünün özetini kavrayabildim. Kui Kuiek Kokovoko'da doğmuş, ta uzaklarda güneye doğru, batıya doğru bir adada. Hiçbir haritada bulamazsınız bu adayı. Gerçek yerler haritaya girmez zaten. Daha yeni yumurtadan çıkmış bir vahşiyken, belinde ottan bir kuşak onu yeşil bir fidan sanıp otlamaya kalkan keçilerle beraber doğduğu ormanlarda gezip tozarken Kuey Kueygin aklı başka yerlerdeymiş. Gördüğü bir iki balina gemisiyle ile yetinmeyip Hristiyanların yaşadıkları ülkeleri daha yakından tanımak isteğiyle daha o zaman yanarmış için için. Babası büyük bir şef, bir kral, amcası bir başrahip. Teyzeleri ise hiç kimsenin yenemediği savaşçıların karılarıymış. Damarlarındaki kan soylu olmasına soylu, kral kanı. Ama korkarım başı boş gençliğinde yamyamlık damarları kabarıp bu kanı bozmuştu biraz. Sak Horbor'dan gelen bir gemi, babasının yaşadığı koya uğramış. Kuek Kuek de bu gemiye binip Hristiyan ülkelerine gitmek istemiş. Ama geminin tayfası tamam olduğu için istememişler onu. Kral babasının sözü de geçmemiş. Gel gelelim kuyukuyuk inat etmiş. Ağaçlardan oyma sandalına tek başına binmiş. Çalakürek adadan ayrıldıktan sonra geminin geçeceğini bildiği uzak bir boğaza gitmiş. Boğazın bir yanı mercan kayalığı, öteki yanı denize uzanan sık sazlarla örtülü bataklık bir dilmiş. Kuikuek sandalıyla sazların arasına saklanmış. Sandalın puvasını denize doğru çevirmiş. Kendi de küreği elinde kıça oturmuş. Gemi süzülerek gelince kuenin sandalı bir ok gibi fırlayıp gemiye yanaşmış. Bir tekmeyle sandalını devirip batırmış, zincirlere tutuna tutuna gemiye tırmanıp kendini yüzü koyun güverteye atmış. Halkalı bir civatayı yakalayıp parçada etseniz beni buradan ayıramazsınız diye ant içmiş. Kaptan boşuna uğraşmış, seni denize atarım demiş, bileklerinin üstüne koca bıçağını dayamış ama Kui Kuyenk bir kral oğlu, kılı bile kıpırdamamış.'' Hristiyanların yaşadığı ülkeleri görmek uğruna her şeyi göze alan bu atılganlık, bu vahşi istek kaptana dokunmuş, sonunda yumuşamış, gemide kalabileceğini söylemiş. Ne var ki bu güzelim delikanlı, bu denizler şehzadesi, kaptanın kamerasına ayak bile basamamış, onu tayfa arasına atmışlar, bir balinacı yapmışlar. Ama Çar, Deli Pedro nasıl yabancı ülkelerin tersanelerinde işçilik etmeyi göze aldıysa, Kuy Kuyek'te bilgisiz yurttaşlarını aydınlatmak, gücünü elde edebilmek için görünüşte aşağılık olan bu işe katlanmış. Çünkü bana anlatıldığına göre onun içindeki derin istek Hristiyanlar arasında edineceği bilgilerle kendi halkını daha mutlu, bundan da önemlisi daha iyi insanlar yapacakmış. Ama ne yazık ki çok geçmeden balinacıların davranışlarından anlamış ki Hristiyanlar da hem mutsuz hem ahlaksız olabiliyorlar üstelik babasının puta tapan kullarından çok daha fazla. Sonunda Sak Harbor'a gelmiş. Orada gemicilerin neler yaptığını, daha sonra da Nantucket'te paraları nasıl harcadıklarını görünce zavallı Quico Kue Hristiyanlardan sıtkı sıyrılmış. Demek dünyanın dört bucağı da kötü. İsimi yine putlara tapayım demiş. Böylece içinden putlarına bağlı kalarak yine de Hristiyanların arasında yaşamış, onların kılığına girmiş, bozuk dillerini gevelemeye çalışmış, bunca zamandır yurdundan uzak yaşadığı halde hala acayiplikleriyle kalması da bu yüzden. Bir sırasını bulup sordum kendisine memleketine dönüp, taç giymeye niyetin yok mu diye, çünkü babası onu son gördüğünde çok yaşlı ve bitkin olduğuna göre çoktan göçüp gitmiş olsa gerekti. Hayır dedi, şimdilik hayır. Hristiyanlığın daha doğrusu Hristiyanların onun huyunu bozmuş olması kaygısıyla kendinden önceki puta tapan otuz kralın çıktığı o tertemiz ve lekesiz tahta oturmaya layık olmadığından korkuyordu. Ama günün birinde içini yeniden yıkayıp arıttığı zaman yurduna dönecekmiş. Şimdilik yine denize çıkmak, dört bir okyanusta kurtlarını dökmek niyetindeydi. Onu bir zıpkıncı yapmışlardı ve ucu kancalı demir onun asası olmuştu artık. Bu yakınlarda ne yapacağını sordum. Zıpkıncı olarak denize çıkacağını söyledi. Bunun üzerine ben de balina avına çıkmak niyetinde olduğumu, Nantakıt'tan gemiye binmek istediğimi, çünkü serüven düşkünü balinacılar için orasını en elverişli liman bildiğimi söyledim. Hemen Nantucket adasına benimle gelmeye karar verdi. Benimle aynı gemiye binecek, aynı vardiyaya girecek, aynı sandalda kürek çekecek, aynı yemek masasında yiyecek. Kısacası benim yazgımı paylaşacaktı. Benimle el ele her iki dünyanın dertlerine hiç çekinmeden göğüs gerecekti. Buna ben de sevindim. Çünkü Kui Kuyenk şimdi duyduğum sevgi bir yana görmüş geçirmiş bir zıpkıncıydı o. Bana büyük yardımları olabilirdi. Gerçi ben deniz ticaret gemilerinden denizi biliyordum ama balina avının gizlerine tamamıyla yabancıydım. Öyküsü piposunun son dumanıyla bitince Kui Kuek beni kucakladı. Alnını alnıma dayadı. Işığı söndürdük. Yatakta birbirimizden uzağa yuvarlanıp sağa sola döndük. Çok geçmeden de uyuduk. Ertesi sabah yani pazartesi günü mumya kelleyi, Peruka mosturalığı olarak bir berbere sattıktan sonra Kuy Kuy'in verdiği parayla ikimizin dahandaki hesabını gördüm. Sırıtan hancı da, müşteriler de ile aramızda birden başlayan bu dostluk karşısında büyük bir şaşkınlık içinde gülmekten kendilerini alamıyorlardı. Çünkü hancı Peter Kofi'nin bu adam üstüne anlattığı olmayacak umacı masallarıyla beni nasıl korkuttuğunu görmüşlerdi. Bir el arabası bulduk. Benim külüstür çantamı Kuey hurcunu, hamağını içine koyduk. İskelede bağlı duran Mos adlı küçük Nantucket Posta gemisine gittik. Yürürken millet bize bakıyordu. Kuey değildi merak ettikleri çünkü sokaklarda onun gibi yamyamlar görmeye alışıktılar. Asıl şaştıkları benim onunla böylesine ahbap olmamdı. Biz onlara aldırmadan el arabasını sırayla itip gidiyorduk. Kuykuyek arada bir durup zıpkının ucundaki kılıfı düzeltiyordu. Karada bu zıpkını ne diye başına bela ediyorsun, balina gemilerinin kendi zıpkınları yok mu diye sordum. Doğru söylüyormuşum ama Kuykuyek'in kendi zıpkınına karşı özel sevgisi varmış. Halis çeliktenmiş, nice ölüm savaşlarında denenmiş, balinaların ciğerleriyle senli benli olmuş o zıpkın. Sözün kısası, çiftçilerin tarlalarına hiçbir şey getirmek zorunda olmadıkları halde, kendi oraklarıyla giden biçiçi ırgatlar gibi. Kuikuikre, onun bileceği bir takım nedenlerle, kendi zıpkınıyla çalışıyordu. El arabasını bana devrederken, önünde ilk gördüğü el arabası üstüne tuhaf bir öykü anlattı bana. Sak Harbour'daymış. Çok ağır olan sandalını hana taşıyabilmesi için geminin sahipleri ona bir el arabası vermişler. Arabanın nasıl kullanılacağını hiç bilmiyormuş ama bilgisizliğini açığa vurmamak için sandığını el arabasına yerleştirmiş, sıkı sıkı bağlamış, sonra arabayı sırtına vurduğu gibi rıhtım boyunca yürümeye başlamış. Olur şey değil Kuy, kuy ek, dedim. Bunu da bilmez mi artık insan? Herkes gülmedi mi sana? Bunun üzerine Kuy, kuy Eng, bana bir başka öykü anlattı. Kokovoko adasının halkı düğünlerde taze Hindistan cevizlerinin güzel kokulu suyunu boyalı kocaman bir su kabağına doldururmuş. Panç kasesine benzeyen bu su kabağı düğün evinde hasır yer sofrasının ortasında başlıca süs olurmuş. Günün birinde büyük bir gemi Koko uğramış. Kaptan denizlerde az görülen bir adammış. Kibarlığa ve törenlere pek düşkünmüş bu kaptan. Kuekuek'in kız kardeşinin düğününe çağrılmış... Kui Kuyek'in kız kardeşi ise daha yeni on yaşına basmış, gencecik, güzel bir küçük prensesmiş. Gelinin bambu kulübesinde tüm düğün konukları toplanmışken, kaptan içeri girmiş, baş köşeye su kabağının tam karşısına, baş rahiple Kui Kuyenkin babası görkemli kralın arasına oturtulmuş. Yemekten önce dualar okunmuş, çünkü onlar da yemekten önce dua ederlermiş bizim gibi. Ama Kui Kuyenkin anlattığına göre, onlar dua ederken tabaklarına bakmaz, tersine ördekler gibi başlarını havaya kaldırıp tüm şölenleri veren Tanrı'ya bakarlarmış. Her neyse, dua okunduktan sonra başrahibin adanın bin yıllık geleneklerine uygun bir töreniyle şölen başlamış. Bu başlama törenine göre rahip, kutsal bilinen ve değerli her şeyi kutsallaştıran parmaklarını su kabağının içine batıracak ve kutsal içki elden ele dolaşıp içilecekmiş. Büyük rahibin yanında oturan kaptan bunu görünce hem bir geminin kumandanı hem de başkonuk olarak kendini küçük bir adanın kralından üstün sayıp rahibin bıraktığı su kabağını almış, ellerini içine daldırıp hiç bozuntuya vermeden yıkamaya başlamış. Kutsal su kabağını el yıkayacak bir tas sanmış anlaşılan. Kuyek kuyek ya sen ne der buna dedi. Bizim millet gülmez mi buna? Gemiye gelince yol paramızı verdik, eşyamızı yerleştirdik, güverteye çıktık. Gemi yelken açtı. Akuşnet nehrinden aşağı doğru süzüldü. Bir yanda New Bedford'un sokakları set set yükseliyordu. Saydam soğuk havada buz bağlamış ağaçlar pırıl pırıldı. Rıhtımlarda fıçılar kocaman tepeler gibi, dağlar gibi üst üste yığılıydı. Dünyayı dolaştıktan sonra sonunda demir atıp selamete ermiş balina gemileri yan yana dizilmiş sessiz sedasız duruyorlardı. Yeni seferlere hazırlanan gemilerin içindense çalışan marangozların, fıçıcıların, demircilerin, zifçilerin karma karışık sesleri geliyordu. Çünkü orada uzun tehlikeli bir sefer bitti mi, bir ikincisi başlar. İkincisi bitti mi üçüncüsü ve böylece seferlerin hiçbir zaman sonu gelmez. Tüm insan emekleri böyledir zaten. Hiçbirinin sonu gelmez. İnsaf nedir bilmez.